Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebiahum bi ihsanin ila yehumid din Amma ba'd Değerli kardeşler İmam Ebu Zekeriya Nevevi Rahimahullah'ın derlemiş olduğu hadis kitabı olan Riyadu Salih'in adlı eserini okumaya devam ediyoruz. Bu kitapta müellif Rahimullah bizlere Allahu Teala'nın kitabından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinden sözlerinden bizlere inciler sunmakta ismiyle müsemma bir kitap Riyadu Salihin Salihlerin Bahçesi içindeki bab başlıkları zikredilen ayet ve dizer gerçekten Salih olmak isteyen kimselerin dünya hayatında ihtiyacı olduğu, olacağı ayet ve hadisler. İleriki bahislerde de göreceksiniz. Bizlere birçok konuda birçok hususu öğrettiği gibi, ileriki bahislerde de birçok adab hükmü altında bizlere birçok hükümler öğretecek bu kitap. Allah'ın izniyle. Bugün 60. bab, babül keram. Vel cud vel infaq fi vücuhil hayr. Sikaten billahi teala. Allah'ın, Allah'a duyulan sika, güven karşılığında, güven sebebiyle ne yapmak? Hayır yollarında infakta bulunmak, cömert olmak ve ikramda bulunmak. Bu da bir ahlak arkadaşlar. Yani cömert olmak bir ahlak. İslam'ın öğrettiği bir ahlak. Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki rivayetler gelecek. İslam adına bir kimse bir şey istediği zaman gelmiş adam Müslüman olacak bir şeyler istiyor. Aleyhisselatü Vesselam veriyordu. Kimseye hayır demiyormuş. Hatta bir vadi dolusu, iki vadi dolusu verince Aleyhisselatü Vesselam sürü, hayvan sürüsünü dönüyor kavmine Bedevi Arap. Diyor ki ey diyor kavmi Müslüman olun. Çünkü diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Çok hayır veriyor, hayır dağıtıyor yani. Ve sonradan bu insanların kalbi öyle bir İslam'a sınıyor ki bakıyorsunuz subhanallah İslam birden yeryüzüne yayılmış. Bu çok önemli. Yani insan verirken de, yedirirken de, infak ederken de niyeti ne olacak? Allah'a duyduğu güven olacak. Allah'ın ona vereceği karşılık, umudu olacak. Diyor ki allah Teala وَمَا أَنْفَقْتُمْ min شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ Sebe Suresi 39. ayet. Fe mema şey'in. Ne harcarsanız harcayın Allah yolunda infak ederseniz edin. Fa hu Allah o harcadığınızı ne yapacaktır? Sizin o harcadığınız şeyin yerine koyacaktır, yenisini getirecektir diyor. Allah'ın vaadi arkadaşlar. O sebeple insan Allah yolunda malını harcamaktan ne yapmayacak? Malını, vaktini, ilmini Harcamaktan korkmayacak. Yani işin sayısal tarafı ayrı, bereketi çok daha ayrı. Yani Allah-u Teala buyuruyor ki وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِينَ فَلِيَنْفُسِكُمْ Yapmış olduğunuz hayırlar kim içindir? Kendiniz içindir. Yani kendinize yapıyorsunuz ey insanlar. Başkasına karşıya değil rivayetlerde gelecek. Az sonra Aleyhisselatü vesselam soruyor hanım kuzu kesmişler, koyun kesmişler. Diyor diyor ki ne kaldı? Diyor ki hanım Ayşe, hayvanın kolu kaldı, ön kolu kaldı. Hayır diyor. Aleyhisselatü vesselam, geri kalan dağıtılmış. Ön kolu kalmış ya. Peygamber soruyor ne kaldı? Koyunun neresi kaldı bize? Yani o, bize diye sormuyor. İnsanlar eve ne kaldı diye zannediyor. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü kestiğimiz koyunun kolu kaldı. Hayır diyor. Kolu gitti, gerisi kaldı. Yani Ebi sallallahu aleyhi ve sellemin yaklaşımına bakın arkadaşlar. Kalan o tenceredeki o hayvanın ön kolu değil. Aslında. Kalan, dışarı verilen dağıtılan şey. Çünkü o hayvanın o kalan diye zannedilen şeyi az sonra yenilecek, mideye gidecek, mideden sonra hazmedilip atılacak, gidecek. Ama öbür tarafı yazıldı artık şey yok. Onun için Allah Teala diyor ki: "Emmetunfiqu min hayrin feli anfusukum." Yani sizler yapıyorsunuz iyiliği. "Ve ma tunfikun illa ابتiga Sizler Allah'ın yüzünü arzulayarak, rızasını arzulayarak ne yaparsınız? İnfak edersiniz. İnfaktaki harcamadaki maksat sır nedir? Allah'ın rızası, Allah'ın yüzünü arzulamak. "Ve ma min hayrin yufa Yapmış olduğunuz her hayrın karşılığını göreceksiniz allah Teala. Bırakın yaptığımız hayrın karşılığını niyetine girdiğimiz, yapmak istediğimiz, ancak imkansızlıktan dolayı yapamadığımız hayrın sevabını da alıyoruz. Çok önemli. Rivayetlerde gelecek. İnsanlar diyor, dört kısımdır diyor. Kimi de diyor, Allah hem mal vermiştir, hem akıl vermiştir, amel vermiştir. Diğerine ne yapar? Kendine verileni Allah yolunda harcar. Kimilerine ne vermiştir diyor aleyhissalatü vesselam? Sadece ilim vermiştir. Yani dört grup insan vardır. Birine hem mal hem ilim vermiştir. Malını da ilmini de Allah yolunda harcar. Diğerine mal vermemiştir ama ilim vermiştir. İlmin faziletine bakın arkadaşlar. Diyor ki ama malı olmadığı için ne yapmaz? Oturup beklemez. Der ki falancaya Allah'ın vermiş olduğu malı Allah bana da verseydi ben de onun gibi hayır yapardım diyerek niyetine girer. ve Böylece diyor o kendisine mal verilen, kendisine ilim verilen adamla ecre, sevabı aynı ortak olur. Demek yani direkt yaptığımız iyiliklerin karşılığı değil sadece aldığımız karşılıklar. Yapmaya niyet ettiğimiz, yapmayı arzuladığımız imkan vermediği için, imkan olmadığı için Yapamadığımız iyiliklerin de karşılığını ne yapacağız? Allah'ın izniyle göreceğiz. Peki bunun tam tersi olursa yani bir insan atlayıp arabasına zina etmek istese girecek bir yerde zina edecek. Tam ulaşacağı anda tekerleğin patladığını düşünün. Gidemiyor. Buna günah yazılıyor mu? Yazılıyor. Yahut da bırakın arabasını atlamasını. Hadiste gelecek o üçüncü ve dördüncü kısımlarda. allah Teala adama mal vermiş, mülk vermiş. Adam onu nerede kullanıyor? Allah'ın gazabında kullanıyor. Diğer cahil de Allah'ın ne mal verdiği ne akıl verdiği, ilim vermediği cahil de bakıyor buna. olan diyor be, vay be. Şundaki diye imkanlar bende olacak. Ben de diyor, onun gibi içerdim, ben de onun gibi böyle yapardım diyor. Ne yapıyor? Aslında bunları diyerek, bunların niyetine girerek... Onları yapmaya imkanı olduğu zaman yapacağını göstererek o adamın yaptığı günahın aynısında o da ortak oluyor. Çok önemli arkadaşlar. İşte cahilin şeyi bu, aptallığı bu. Alimin, ilim sahibinin ise uyanıklığı burada bakın. Bakıyor zengine. Allah-u Teala diyor bana da verirse ben de diyor, onun gibi ne yaparım? Hayır yaparım, şunu yaparım, bunu yaparım. Sanki o zenginin yaptığı hayra ne yapıyor? Niyette ortak oluyor, niyetinde karşılığını alıyor. Bu çok önemli. Emma tunfiku min <gülüyor> ve Size zulümle edilmeyecek. Yaptığınız iyiliklerin karşılıklarını alacaksınız diyor Allah Teala. Bakara Suresi 272. ayette. Yine Bakara Suresi 273'te Emma tunfiku min hayrin fe Allah bi alim. Yapmış olduğunuz her hayrı Allah Teala ne yapmaktadır? Bilmektedir. Evet, ilk hadise gelelim. İbn-i Mesud hadisi radıyallahu anh. Ali'l-Nabi sallallahu aleyhi ve sellem La hased illa fisneteyn Ancak diyor şu iki şeyde haset vardır. Tabi haset, buradaki manası gıpta. Yani hasetin gerçek manası nedir arkadaşlar? Haset, karşıdaki kim kişiye verilen nimetin ondan zeval olmasını istemek, onu çekememek. Ona verilen o nimetin, o güzelliğin, o iyiliğin ondan gitmesini istemek. Bu çok kötü bir şey. Bu haset ne yapıyor? Amelleri odunun, ateşin odunu yediği gibi yiyor. yiyor. Yani istediğin kadar amelin olsun, sâli amelin olsun. Eğer bu hasete sahip bir insansan, amellerine ne yapıyorsun sen? Bu hasete yediriyorsun. Buradaki hadisteki haset hangisi? Gıpta. Yani sende de olmasını istemen. Bu konularda diyor gıpta edilecekse şu iki konuda diyor gıpta edilsin. Ne o? رَجُلٌ اَتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى fil <gülüyor> hak Allah-u Teala'nın mal verdiği bir adam ki bu adam Allah'ın verdiği bu nimeti nerede harcıyor? Hak yolunda harcıyor. Sen de diyorsun ki vay be bizim de olursa biz de bu adam gibi hayır yaparız diyorsun. Bunu gıpta ediyorsun. Bunu yapın yani. Gıpta olacaksa burada olsun. Ata Allahu hikmeten, حِكْمَةً فَهَوَ يَقْضِي ve وَيُعَلِّمُهَا İkinci gıpta edilesi adam kimdir? Allah'ın kendisine ne verdiği? Hikmet verdiği insan. Nedir bu hikmet? İlim diyor alimler. İlim. Allah'ın kendisine ilim verdiği ve bu ilmi de insanlara öğreten kimseyi ne yapabiliriz? Gıpta edebiliriz. Yani bu iki insan da olanları biz de arzularız, biz de isteriz. Gıpta edilecekse bunlar Gıpta edilecekse bunlar edilmeli. Yine İbn-i Mesud hadisi radıyallahu anh kâle, kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Tabi niyetle alakalı olarak Hande, Hande dedi ki niyet çok önemli Rivayetler var Diyor ki Zannese Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anh İnni ahtesibu halallah Kavmeti keme ahtesibu halallah Nevmeti Ben diyor şey, Muaz ibn Cebel Nasıl gece kıyam Yani gece namazımı kıldığımda sevabını Allah'tan bekliyorsam karşılığını Allah'tan bekliyorsam uykumun da diyor karşılığını ne yapıyorum Allahu Teala'dan vekum selam aleyküm Allah bekliyorum Allahu Teala'dan arzuluyorum Yani bir insan uykusunun sevabını nasıl bekler? Uykunun sevabı mı olur? Çok önemli. Uyanık olmak lazım dedik ya az önce. Bakın mağaz-ı ne diyor? Ben uykumun ecrini Allah'tan bekliyorum. Aynı gece namazını kıldığım namazın sevabını beklediğim gibi. Yani insan eğer vücudunu dinlendirip de gece namazına kalkmak için, sabah namazına vaktinde kalkmak için yatıyorsa ne yapacak? Bunun ecrini, sevabını Allah Teala'dan bekleyecek, alacak. Ama bir insan Yatayım da, işte sabah kalkayım, dinç kalkayım, hayata başlayayım, şöyle olsun, böyle olsun, daha çok kazanayım diyorsa, uykusu onun 8-6 saat, saate boşa gidecek. Ama bir insanın niyetinde, ya gece erken yatayım da, vücudum dinlensin de, sabah namazı camide ilk hafta kılayım oluyorsa, nasıl gece namazından, nasıl orucundan sevap bekliyorsan, bu uykundan da, uyku amelinden de ne yap? Sevap, sevap be bekle. Delil, Muazzam İlcebel'in sözü. Ahdesibu nevmeti, kema bu kavmeti. Ben diyor, uykumu da ne yapıyorum? Uykumun da karşılığını bekliyorum allah Teala'dan. Gece namazımın karşılığını beklediğim gibi. Hatta şöyle bir söz var. Diyorlar ki, gafillerin adet olarak yaptığı şeyler, gafil insanların normal olarak yaptığı şeyler, uyanıkların, Allah'a ibadet eden kimselerin ibadetleridir. Yani gafil adam uyuyor. Spor yapıyor. Adet olarak yapıyor. Bunlardan bir beklentisi yok adamın. O anda hobi mi diyelim ona, güzel bir vakit geçirmemi diyelim. Gafiller böyle yapar. Ama uyanık mümin kimseler, az önce Muazze Cebel'den de zikrettiğimiz üzere ne yapar? Yaptığı sporun da, yattığı uykunun da, yediği yemeğin de Niyetine girerek ecrini ne yapar? Allah-u Teala'dan alır, bekler, kazanır. Onun için o ibadet olmuş olur yani. Uyku ibadet oluyor. Spor ibadet oluyor. Az önce söylediğim, niyet ibadet oluyor. Bakıyor zengine. Diyor ki allah Teala ona mal vermiş, ilim vermiş. Bana da verseydi ne yapardım? Allah yolunda harcardım dediği an, niyetine girdiği an harcan kimsenin sevabı gibi ne yapıyor? Niyetiyle niyetinde sevabını alıyor. Tabii, i̇lim ehli bunu şahit ederken diyor ki yani Evet harcan kimsenin artı bir sevabı var. Harcamış. infak etmiş. Ama niyetinde ona ne yapmış? Eş olmuş. Niyetiyle Eczir'in sevabını almış. Yani bir insan vardır camiye giderken normal bir şekilde yürüyüp gider. Bir insan vardır ki adımlarını küçük kadar uzun yoldan gider, yürüyerek gitmeye çalışır, erken gitmeye çalışır siz de yürümüştür. Birisi çok eziyet almıştır, birisi farkında değildir olayın. Bunlar önemli hususlar. Yine Abdullah bin Mesud hadisi diyor ki: "Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey hüküm malı varisi, ashabına diyor ki, "Hanginiz diyor, kendisine kalacak olan miras malını şu anda sahip olduğu maldan daha çok sever?" Kalu ya Rasulallah illa diyor ki yani hiç birimiz bunu sevmeyiz. Her birimizin elinde tuttuğu, sahip olduğu mal, kendisine kalacak olan miras malından daha sevimlidir yani. Kendi malın çünkü. Kalafe inne malu ma kaddeme ve Diyor ki Çünkü diyor insanın malı nedir? İnsanın çalıştığı ve ileri sunduğu, ahiretine sunduğu malıdır. Amelidir aslında. Onunla ne yaparsın? Sen salih ameller işlersin. Onunla ileri doğru, ahiret hayatına doğru ne yaparsın? Salih ameller işlersin. Yani bir insan kendi malını niye sevecek? Bunun için sevecek işte. Ama diyor Aleyhisselam miras ise nedir? Miras insanın dünyada kazandığı ve geriye bıraktığı hesabını kabirde vermeye başladığı andan itibaren arkadaki insanların hesapsız, sorgusuzca yediği maldır. hadis an adib Nabi Hatim. An Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahü Teala şöyle buyuruyor diyor ki, ateşten sakının velev ki bir hurmanın yarısı olsa bile. Yani yaptığınız hayırı küçümsemeyin. Hatırlarsanız rivayetleri. Yapılan hayırın küçümsememesi lazım. İnsan bu konuda azimli olması lazım. Bu azdır bu küçüktür diyerek küçümsemeden Allah onu Konu başlığına da uygun olarak Kerem sahibi cömert olması lazım. Cabir radıyallahu diyor ki Cabir ibni Abdillah Kale Masu ile Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme şey enkat Fekale la Ahlaka bakın arkadaşlar. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kendisinden bir şey istendiğinde Ne yapmazdı? Hayır. Demezdi. Yani cömertlikte zirve. Ve Rıvayette olduğu gibi Ve acvede Ve kenar Resulullah'ın ecvedin nas? Ne diyor? Rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertidir. Ve أجود ما يكون في رمضان. Ve Ramazanda ne yapardı? Daha da cömert olurdu. bu Hurayra hadisi 5. hadis. Kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ma min yevmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakan yanzilani. Diyor şey, şalesat bir müjde veriyor. Sabah olduğu zaman her sabah diyor ki yeryüzüne iki tane melek iner. Feyekul <gülüyor> ahaduhuma bakın meleklerin görevleri farklı farklı biliyorsunuz. Namaza şahit olan melekler var. Değil mi? Bakın her her sabah inen melekler var. Görevleri ne bu? Ayetlerdeydi. Onlar ne yapmazlar? Allah'a isyan etmezler ve <gülüyor> kendilerine emrolunanı yaparlar. Bitti çıkmıyorlar. Her sabah iki tane melek iniyor. Her gün yılmadan, yorulmadan, görevleri ne? Şu sözleri söylemek. Allahım <gülüyor> aati Allahım infak edene. Allahım senin yolunda harcayanı ne yap? Harcadığını yerine koy. Yani infak etmek bu kadar basit bir şey değil arkadaşlar. Meleklerin duasını alıyorsun. Ve yuul ahar meleğin de diyor ki, öbürü de Allahım aati munfikan telefe. Allahım tutan. Allah'ım senin yolunda harcamayan, vermeyeni de ne yap? Malını telef et. Tabii hangi harcamayan? Vacip. Üzerine vacip olan. Sorumluluğuna girmiş olduğu nafakayı vermeyen adam diyor alimler. Yani senin çocuğuna çocuğuna bakman mesela fars. Ne yapıyorsun? Vermiyorsun. Veresen Senden miras alacak olan adamlardan eğer zaruri bir ihtiyacı düşmüş olan bir insana bakman farz. Vacip diyor alemler. Vermen lazımken, imkanın varken vermiyorsun. İşte o zaman melekler sana diyor ki Allah'ım bunun malını ne yap? Telef et. Bunun malını telefet et. Altıncı hadis. Yine Ebu Hurayr hadisi. Enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Kal allah Teala. Bakın allah Teala kutsi bir hadis. Diyor ki allah Teala insan olma." يَبْنَ آدَمْ اَنْفِقْ يُنْفَقْ عَلَيْكْ Enfik Ne yap? Ey Adem ol, infak et. Ey Adem ol, tutma, harca. يُنْفَقْ عَلَيْكْ Sana ne bulsın, infak edilsin. Sana da verilsin. Yani sana bir şeylerin Allah katından gelmesini istiyorsan sen de ne yapacaksın? Harcayacaksın, vereceksin. مُتَّفَقُنْ عَلَيْكْ Yedinci hadis, Abdullah ibn Amr ibn al <gülüyor> As radıyallahu anhuma enne raculan se'ele Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem eyyul islami hayrun bir adam gelip Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme zahir amelleri soruyor. Yani diyor, hangi zahir amellerin hayırlıdır? En hayırlısı nelerdir? Bunları öğret bana diyor. Diyor ki aleyhisselatü vesselam, Tut ve "Tut tut'imut ta'ame ve takra'u selame ala men arafta ve men lem ta'rif ne yapacaksın? Yemek ikramında bulunacaksın. Tanıdığın, tanımadığın herkese selam vereceksin. Bu çok önemli bir husus arkadaşlar. Yani ikramda bulunmak, yemeye davet etmek. İlla dışarıda bir yerde olmasına gerek yok. Evine davet etmen, iş yerine davet etmen yani bu ne yapmak lazım? İnsanın evini, iş yerini çevresini şenlendirmesi lazım. İslam'ın en hayırlı amelleridir bunlar arkadaşlar. Tanıyıp tanımadığın herkese selam vermenler. Rivayetler var. Kıyamet alametilerinden bir tanesi nedir arkadaşlar? Sadece tanıdık olan kimselere selam vermek. Esselamu alel marife. Yani tanıyorsan selam verip, tanımıyorsan selam vermiyorsan bu kıyamet alameti. Bugün gördüğünüz, yaşadığınız üzere bu tahakkuk Doğru. etmiş durumda. Yine Abdullah i̇bn Amr i̇bn As diyor ki, Kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, 40 aşlatan, üzeri menihatul anzih. 40 tane haslet vardır. 40 tane güzel huy vardır. Bunun diyor en alası en üstünü menihatul anzih. Elinde olan samal, sütü olan keçini ne yapman? Ödünç olarak birisine verip sütünden onun onun faydalandırman. Bu çok önemli arkadaşlar. Yani bir şeyleri ne diyoruz ona biz? İhara. Ödünç vermek çok önemli. Hatta Maun suresinde ve yemna'unel ma'un. Ne o ma'un? Okuyorsunuz. Maun suresinde İbn-i Abbas ne diyor tefsirinde? Maun insanın günlük diyor. ihtiyacı olan şeyler. Balta gibi. Aynen böyle diyor. Balta gibi bu tarz şeyleri isteyip onlar ne yapmazlar? Bu kimseye o ihtiyaçlarını ödünç olarak vermezler. İşte ma'un budur. Ma'un on diyoruz ya. Er a bu iddin. Fadalek al ladi ala miskin. Musallin, an ve vermezler. Ödünç olarak bir şey vermezler diyoruz. Ali selam da diyor ki 40 haslete a'laha menihatu'l-ganem 40 tane üstün vasıf vardır, özellik vardır. Bunun en üstünü nedir? Ödünç. Yani, al kardeşim buyur, ihtiyacını gör. Ne olmayacaksın? Gönlün dar olmayacak, kalbin cimri olmayacak. Şu hannafs diyor yani. Nefs cimri olmayacak. Yani. şey olmayacak yani. Sıkı olmayacak. Yani. Dünya malının dünyada kalacağını bileceksin geçici olacağını bileceksiniz. Mamin <gülüyor> amelin ya'melu bi hasle minha reca'a sevabaha ve tasdik ma'udaha illa adkhala'hu Allahu ta'ala bihal cenneh. Bir kimse diyor bu hasletlerden bu güzelliklerden birisini yapar da sevabını Allah'tan umarak yapar da ve Allahu Teala'nın karşılığında vaad ettiğini tasdik ederek yaparsa اِلَّا اَتْخَلَهُ اللّٰهُ بِهَا cennet. allah Teala onun yaptığı bu amelin karşılığında o kimseyi ne yapar? Cennetine koyar. Yani. Yani verdiğin küçük bir tornavida olabilir. Birkaç saatlik arabanın emanet vermiş olabilirsin. Başka bir ihtiyacı olan kimseye günlük basit bir şeyin ihtiyaç vermiş olabilirsin. Niyet dedik ya deminden. Çok önemli. عَدَاتُ الْغَافِل۪ينَ اِبَادَاتُ الْمُقْتَصِد۪ينَ Kafirlerin adet olarak normal hayat içinde örf olarak yaptığı şeyler ileri giden, hızlı giden, önden gidenlerin neyidir? İbadetidir. Adam senden bir şey istiyor. Ha, onu diyorsun ki ben biliyorum ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kim sevabını Allah'tan umarak karşılığında verilecek olanı tasdik ederek bir şey yaparsa kaleme mi ihtiyacın var? Tornavide Al kardeşim. Verdiğin bir torna adır ama karşılığında sana ne veriliyor? Cennet veriliyor. Dokuzuncu hadis Ebu Umame Suday ibn Ajlan radıyallahu anh قال قال sallallahu aleyhi ve sellem "Ya ibn Adem, inneke en tabdhu'l-fadla hayrun leke wa en tumsikahu şerrun leke." Ey Adem oğlu. Sana diyor verilen maldan artan şeyi tutman senin için şerdir. Onu diyor tabdhu'la bezletmen, her zaman Allah için dağıtman nedir? senin için hayırdır. ولا تلام على senin diyor sana yetecek miktarda yaşamandan dolayı sen kınanmazsın o şekilde yaşa. وابدا <gülüyor> بمن Yardım edeceksen senin artan malını harcayacaksan kimden başla buna? Ailenden başla. Geçimini sağlamakla sorumlu olduğun kimselerden başla. Rivayet olduğu gibi malının yarısını vermek istiyor sahabe kızına. Ne diyor? Hayır diyor. Üçte biri, üçte biri diyor ama o bile çok diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani malını ne yapacak? Miras olarak bırakmayacak kızına. Gidecek sağa sola vasiyet olarak bırakacak Aleyhisselatü Vesselam. Hayır diyor. En fazla insanın ölürken vasiyet edebileceği malının miktarı nedir? Üçte bir. 100 milyarım var. Dedin ki ben 60 milyarını Falanca derneğe, falanca kuruluşa bırakıyorum. Şer'an bu vasiyet ne yapılmaz? Tenfiz edilmez, uygulanmaz. Yüz milyarın ancak üçte biri oraya verilir. Geri kalanı nereye? Kimin hakkı? Varislerin hakkı. <gülüyor> <gülüyor> Alttaki, üstteki el, hatırlarsınız geçen haftaki rivayetlerde, veren el, alan elden nedir her zaman için? Üstündür. 10. hadis Enes. İbn Malik radıyallahu anh diyor ki: "Kâle masu ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e İslam şeyan illa a'tâhu." Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'a kim gelip İslam adına bir şey isterse istediği şey istediğiyse Allah Resulü aleyhissalatu vesselam onu ne yapmadı, geri çevirmedi. O istediğini ona verdi diyor. "Ve laqad câ'ahu raculun fa'a'tâhu ghanam bayna cebelayn." Resulullah sallallahu aleyhi ve iki dağ arasındaki vadi dolusu koyun sürüsünü diyor bir adama verdi. Bakın arkadaşlar şey Cömertliğe bakın. Feraca ilâ kavmihi Tabi sürü, aldığı adam sürüyü. Düşünsenize. Yani. Şimdi size geliyor birisi diyor ki al diyor şu fındık zahatıdaki. Beş katlı bina senin olsun. Fekâle ya kavmi eslimu. Yani şimdi o, o, o dönemde, o vakitte yani koyundur, devedir, bunların ne kadar değerli olduğunu anlamak istiyorsanız çok yere gitmenize gerek yok. Şundan 50-60 sene önce dinleyin şöyle atalarınızı, babalarınızı. Ne diyorlar? İşte elimizde bir tavuk vardı. Verdik karşılığında bir falanca köydeki bilmem kaç dönüm arsayı aldık. Değil mi? Hatırlıyor musunuz? Böyle şeyleri çok duymuşsunuzdur. İşte diyor 3 tavuk verdik, 5 yumurta verdik. Bu arsayı öyle aldık. Niye? Çünkü o zaman değer taşıyan şeyler bunlar. Tüyü var, iplik yapılacak, sütü var, içilecek. Değil mi? Eti var, yenilecek. Çok değerli bir şey. Bu adam, bu zat geliyor kavmine toplumdan. Diyor ki, ya kavm eslimu Müslüman olun diyor. Siz de Müslüman olun. Tabii kalbi kazanmak var ya o çok önemli. Demiyor Müslüman olun kurtuluşa erersiniz, cennete girersiniz diyor ki eslimu fe inne Muhammeden yu'ti ata'an men la yahsha Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öyle dağıtıyor ki sanki fakirlikten korkusu olmayan Zengin bir insanın dağıttığı gibi dağıtıyor. Yani. Müslüman olun, siz de gidin alın. Bu imkânır rızulüyle yuslīmū mā yuridu illa Enes diyor ki, böyle ki diyor, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelip, sadece ve sadece dünya için Müslüman olan insanlar vardı. Fama yelbət illa yasiran hatta yekun alislamu aħbə ilēhi min duniyya vama Çok önemli bakın Rasulullah sallallahu aleyhi yanına gelip onun vereceği dünyalık bir şey için Müslüman olan öyle insanlar vardı ki çok az bir süre geçerdi. Ardından İslam onlara o kadar çok sevimli gelirdi ki bırakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği o karşılık mükafatı dünya ve dünyanın içindeki her şeyden daha çok sevimli olurdu İslam onlara diye. Yani artık umurlarında değil. Dünya dolusu bir şey verseler artık o dini ne yapmaz bunlar? Değiştirmez. İşte kalplerin fethi arkadaşlar. Yani ne olacak insan? Bir bakıma da cömert olacak. İkram eden olacak. İnsanları Allah'ın dinine, ilmiyle, ameliyle, tavırlarıyla davet edecek. O var radıyallahu diyor ki Kale kaseme Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kasmen Aleyhisselatü vesselam ganimetleri dağıtıyor. Bir şeyler gelmiş onları paylaştırıyor kultu ya Resulallah, leğayru haulâhi kânu ahakka min, bihî minhum. Şükran var. Ey Allah'ın Resulü, şu verdiklerinden daha hak eden, daha ona muhtaç olan insanlar da vardı. Kâle innem khayyarûni en yes'elûni bil fuhşi fe u'tiyahum ev Yani diyorlar, çok ısrar etti. Hadisinin anasına baktığınız zaman diyorlar ki haline yani Aleyhisselatü Vesselam bu paylaştırırken malı mülkü bir grup insan verdiği o insanlardan bazıları o kadar çok ısrar ediyor ki Aleyhisselatü Vesselam diyor ki artık diyor iki şey arasında kaldım. Ya kötü söz söylemek zorunda kalacağım onlara ya da beni cimri olarak şey yapacaklar. Bilecekler. Ey Ömer diyor onun için verdim diyor. Ve to bi bakil. Biliyorsun diyor ben ne değilim? Bakil değilim. Ne demek bakil? Cimri değilim diyor. Kötü söz de söyleyemez. Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından kürtüsü bilmemiş bu anlarda. Ravahu Muslim. Yine Cübeyr i̇bn Mut'im hadisi radıyallahu anh diyor ki Kâle beynemâ huve yesîru m'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem mâhfelehu min Huneyn. Huneyn savaşı dönüşü. Huneyn savaşı dönüşü. Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında olan, onunla birlikte çıkan A'rap denilen bedevi adamları var, kaba insanlar. Tabii burada indirganimet elde edilmiş. İnsan oğlu malı seven bir tip. Değil mi? İki vadi de olsa, altın olsa, üçüncü isteyen bir tip. Başkomutan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de olsa, ne yapıyorlar? Tutuyorlar Aleyhissalatu vesselam yolun ortasında. Diyor ki Cübeyr bin Mut'im, "Fa'aliqahu el-a'rab yes'alunahu." Ne istiyorlar Aleyhissalatu vesselam'dan? Hadi dağıt ganimeti diye böyle. Hattat taruhu ila samra. Çölde olan dikenli bir ağaç var. Onun adı Semura. Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine giderken, yani ondan böyle hadi dağıtmalı, ısrarcı davranırken ne yapıyorlar Aleyhisselatü Vesselam böyle? Ağaca yaklaşıyor, yaklaşıyor. فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ Giydi, ridası, elbisesi, ağaca takılıyor Aleyhisselatü Vesselam'ı. Sıkıştırıyorlar yani mübareği. فَوَقَفَ nebi Sallallahu Aleyhi <feyatik> Vesselam Aleyhisselatü Vesselam duruyor, diyor ki <gülüyor> Bana diyor şeyimi getirin. Ridamı, elbisemi getirin. Sonra onlara diyor ki فَلَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هَذ۪ي الْعِضَاهِ نَعَمَنْ Benim bu ağacın dikenleri, dikenli olan ağacın dikenleri sayısı kadar, bu ağaçların sayısı kadar ben de Allah-u Teala'nın nimetleri olsaydı ne yapardım? Onların hepsini size da hatırldım yani bu elimdeki ney? Bunun kat kat fazlasını verdim. Ama la taci dunyih diyor. Beni ne yapamazsınız? Cimri olarak göremezsiniz diyor Cimri değilim. Walla <gülüyor> ben yalancı da değilim. Walla <gülüyor> ceben ama ekliyor Lesetül Aleyhisselam. Ceben de değilim. Ne demek ceben? Korkak. Yani Aleyhisselam ben size diyor, veriyorum bunları ama bunların sebebi. Alçaklık, zilletlik, düşkünlük de değil. Bu da bir izzetin göstergesi arkadaşlar. İzzeti olan insan verir. Mesela Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethetmiş. Düşünsenize. Bütün Mekke'nin eşrafının boynu başı düşmüş. Herkes Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın vereceği hükmü bekliyor. Çünkü artık toprak, Mekke, kenti, şehri fethedilmiş. İçeri bu komutan girmiş. Ne emrederse o uygulanacak. Derse ki kesin bunların hepsini. Hepsi kesilecek. Çünkü savaş olmuş. İnsanlar istememişler Müslüman olmak. Savaşın sonunda neye karar verilecekse o verilecek. Her şeye razı olacaklar. Razı olmama gibi bir imkanları yok yani. Ama Aleyhisselatü Vesselam bakın. Diyor burada ceben değilim. Korkak da değilim. Göstergesi bakın Mekke'ye fethi. Fethetmiş. Her şeyi yapabilir onlara ne diyor onlara? İdhebu ve entum tulaqa. Hadi gidin, hepiniz terbestsiniz. Yani insanlara bunu da şey yapmak lazım. Bir şeyden vazgeçtiğin zaman, bir şeyleri birlerine verdiğin zaman bu senin korkaklığından, miskinliğinden, zavallılığından değil. Korkaklığından değil. Evet. Evet, burada kalalım inşallah. Önümüzdeki hafta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dört kısım insan vardır dediği hadise ile konumuzu şerh etmeye başlayalım. Subhanakallahumma bihamdik. <Sessizlik> Eşhedü en la ilahe illa. Ente estağfurullah. Tuhu beleyin.